Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz.